Fatır 17. Sohbet 36. Ayetten itibaren Ernuzu bille, Ernuzu bille, Ernuzu billehi min rahim Ve kulu Rabbi zutni, ilmen ve fehmen Rabbiş rahli sadrî ve yesserli amri. vahlül hlu al min li isani yafqa وما توفيقي الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الله Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Evet bugün 36. ayetten devam edeceğiz Ö Önceki ayetlerde hatırlarsanız e, Kur'an'a Daha doğrusu kitaba Miras bırakılan ve seçilen kimseler vardı. Müminlerden bahsediyordu Rabbim. Onlara verilen ikramlar onun çok büyük bir lütuf olduğunu yani başta öne geçenmek, mukarrebun olmak olmak üzere başlı başına kitaba miras verilen seçilmiş kullardan olmak ki Müslümanlık diyoruz biz buna onun büyük bir lütuf olduğunu söylüyordu ve bunun sonucunda da Allahu Teala'nın ikramı olarak adin cennetlerine girileceği, orada altın bileziklerle ve incilerle süslenileceği, elbiselerinin de orada ipek olacağı bildiriliyordu ve bunun buna şahit olan, bu ikrama master olan Müslümanlar da cennete girdiklerinde bizden hüzünü yani üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun derler. Şüphemiz şüphesiz Rabbimiz Gafurdur, şekurdur diyerek de sevinçlerini bildiriyorlar. Ee, aynı zamanda ne diyorlar? O bizi lütfuyla asıl yerleşilecek yer olan cennete koydu. Yani asıl yurda koydu. Bize burada bir nasab, yorgunluk dokunmayacak. Bize bu, burada lüğub denilen e, bıkınlık haline de dokunmayacak. Bunlar ikram edilenler grubuydu. Lakin Kur'an'a aşina olanlar bilirler... Hep ya bir tek tarafından bir şeyi anlatır, sonra da diğer tarafından anlatır. Burada da maalesef ikinci gruptan bahsediliyor. Kim o grup? Bakın okuyalım. Bismillah. Ve lizin kifero lhom naru jahannam, la yuqulaa alayhim, fiymutu, vla yuhaffu anhum min kezalike nebzi küllü küfür edenler için onlara cehennem ateşi vardır Alehlerinde hüküm verilmez ki ölsünler kendilerinden azabın bir kısmı birazı bile hafifletilmez işte biz her türlü e, kafiri ya da nankörü böyle cezalandırırız devam edelim onu da okuyalım e, sonrakini ve ya storia fiha wa nabana akhrijna na'mal sarihan ghayral lazina kunna na'malu aw alam nu'ammirkum yatazakkaru fihi man tazakkar nazir min onlar orada feryat ederler Ey Rabbimiz bizi çıkar da eskiden yapa geldiğimizden başka bunlardan başka salih amel işleyelim. Allahu Teala karşılık veriyor. Size düşünecek bir kimsenin onun hakkında düşüneceği kadar ömür vermedik mi? E size uyarıcı da geldi. Böylece azabı tadınız zalimler için artık yardım edecek de yoktur. Gördüğünüz gibi bu sefer de tam tersi cennetin e, zıttı diyelim cehennemle gidecek olanların hallerinden başlıyor. Kim bir kimseler? Vallazine <gülüyor> keferu. O kimseler ki küfrettiler. Yani kafirler. Lehum <gülüyor> onlar için vardır. nar <gülüyor> cehennem. Ne vardır? Cehennem narı yani cehennem ateşi vardır. Bakın cehennem bile demiyor. Cehennem ateşi vardır diyor. Burayı bir şey yapalım diğerine devam ederiz. Şimdi vellezine keferu. Şimdi bir grubu tanıtıyor. Ee, küfür edenler. Bak keferu e, geçmiş zaman. Arapçada fiili mazi dediğimiz Geçmiş zaman. Küfrederler değil. Yani olay bitmiş artık. Olay bitmiş. Geçmişte kalmış. Her şey orada yaptıkları fiili söylüyor. O fiil ne? Küfür. Keferu diyor da gördünüz mü? Küfür ne demekti? Evet. Yani bildiğiniz için tabii ki bunu hiç bilmeyen bir insan inkar diyecektir. İnkar Olmakla beraber bunun asıl anlamı bir şeyin üzerine örtmekti. Hatta şeye, e, çiftçiye Arapça'da kefar denmesinin bir e, sebebi de o. E, çok çok örten e, manasında bir ifadeydi o biliyorsunuz. Neyi örtüyorlar peki? Gerçeği örtüyorlar, hakikati örtüyorlar. Bunu çok işlemiştik yani e, senede birkaç kez bu konu gündeme geliyor. E, çok güzel şeyler çıkmıştı, ezber bozacak şeyler çıkmıştı. Neydi o? E, bir şeyi örtmek için o örtülen şeyin aleni olması lazım değil mi? Yani bir şey aşikare ne olacak ki onu örteceksin. E Aşıkaire olan bir şey, kendilerinin hakik, kendilerinin bilgisinde, algısında, farkındalık alanında olan bir şey demek ki. Bir şeyleri biliyorlar, hakikatleri biliyorlar, ama onu örtüyorlar. Yani bizim zannettiğimiz gibi kabul etmemek değil. Kabul etmemek olsa Rabbim başka bir kelimeyle bunu ifade ederdi, değil mi? Örtmek dediğine göre onların aleni gördükleri fakat iş, tırnak içerisinde işlerine gelmedikleri için örttükleri bir mesele. Ama biz bundan ne anlıyoruz? Derinleri, bilinçaltları, alt bilinçleri bu gerçeğin farkında ama değişik mekanizmalar devreye girerek bunu kabul etmiyor gözüküyorlar ve üzerlerini gerçeğin evet, örtüyorlar. İşte bunlara gelince diyor. İşte bu aslında örttüklerinin ne olduğunu birkaç ayet sonra göreceğiz. Oraya o zaman geleceğiz. Rabbim onu biraz sonra açıklamış. Bunlara gidiyor. Yalnız burada bir şey dikkat etmek istiyorum. Hani iki grup dedik ya yukarıdaki grupta. Ee, ben baktım e, hani şunu iyiliği kapanlar falan değil de e, ne diyor bakın biz bu kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bıraktık diyor. Demek ki e, miras bırakılma olayı bir ikram bunun zıttı küfür. Yani Rabbim orada bir ifhucu veriyor zaten. Yani eğer e, evet, bu miras. Evet güzel bir ifade reddi miras ediyorsa bir kişi genellikle tersi olur değil mi? Evlat reddedilir reddi miras olmaz mal tatlı olduğu için. Ama bu Allah'i e, olanakları imkanları diyeyim reddi miras ediyorsa bir kimse ikinci gruba düşüyor. Yani bakın iman edenler ve küfredenler diye ayırmıyor Rabbim. Mirasçı olanlar ve kafir olanlar diye ayrılıyor. Yani demek ki bir insanın e, inkar etmesi kitabı kabul etmemesiyle de alakalı. Hani burada bize çok derinlerinden bir şey var. Hani bir insan Kur'an'dan biraz uzaksa, hani burada Müslümanlar tarafından mı bakın yanlış anlaşılmayın. Müslümanlar tarafında da bir ikaz var. Demek ki bu kadar e, kitap e, Rabbimin katında önemli bir konu. İşte bu e, küfredenler için ne varmış? Lehum, onlar için var demek. Bu Arapçada işte de hatırlıyor musunuz Arapça tarabilere? Şipi cümle deniyordu buna. Arapçada harfi cer e, bir de zaflı kelime başta geliyorsa var manası oluyordu. Lehum, onlar için var. Ne varmış? Onlar için nar cehennem. Nar Türkçede de biraz kullanılıyor değil mi? Ateş. Evet nar kullanıyor. Hatta nar gibi kızarmış e, deniyor. Hatta o meyveye de belki de Allahu alemu ateşe benzediği için Kendiniz nar ismi verilmiş. Için, kızardığı, için, evet. kızardığı için. Evet. Kızardığı için, değil mi? Güneşten Katarım. kızardığı için ona şey deniyor. E, bu şey de e, biliyorsunuz e, o ateşten yaratılıyor şeyden. Rabb'in bir şekilde ateşi azap unsuru olarak kırmış. Yani e, halbuki insan sudan yaratıldı. Tam tersi. Suyun ateşi söndüren bir özelliği var biliyorsunuz. Evet. Ama e, azap Ateş. ateşli oluyor. Burada da bir mesaj var bence. Siz kendi fıtratınızda, hani surenin ismi de Fatır suresi ya, kendi fıtratınızca hareket etmezseniz sizin hakkınızdan, sizin fıtratınızın tersi olan, evet. Ve sizin düşmanınız olan şeytanın ondan yaratılmakla övündüğü ateş olacak diyor. Ateş hakkınızdan, ateş hakkınızdan gelecek diyor. O yüzden de hani fıtrati olarak da burada ciddi bir e, ikaz var. Bir de biliyorsunuz nar arkadaşlar ateş içime ateş düştü denir. Sadece elimizin yanmasıyla olan değildir. E, i̇çe düşen ateş de bir azap kaynağıdır. Bir azap. Geçen Ayetlerde hatırlıyorsunuz bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun derken de o hüzünden birisinin de e, ya Allah korudu bize az kalsın asıl ikram olan Allah'ın zatının cemalinin ikramını kaçıracaktık. O zaman ben biz hüzünde olacaktık. Yani buradakine göre narda olacaktık, içimiz yanacaktı. Bizi bundan kurtaran Allah'a hamdolsun derken de işte nar cehennemin de hangi tür azaplarla olacağının da bir göstergesi. Ee, yani ateş de başlı başına bir şeydir, ee, azap kaynağıdır. Fakat manevi azaplar da e, var. E, nasıl ki cennet bizim anlayamayacağımız kadar farklı, olağanüstü nimetlerse, yani gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve kalplerin bilmediği diyor. Bakın kalplerin bilmemesi çok ilginç bir olay. Kalbin aklına gelmemesi. Kalbi futur yani, etmemiştir. Efendim. Efendim? Kalbi, futur etmemiştir. Evet. Futur. Kalbi futur etmemiştir diyor. Kalbe futur etmemiştir. Yani yani ee, Uf, çok ilginç bir ifade bunlar. Yani e, çok şaşıracağız diyorum ben. Yani biraz bu Kur'an'dan, ayetlerden, hadislerden anladığım kadarıyla cenneti görünce çok şaşıracağız diyorum diyorum ya. Aynı şekilde cehennemde de bizim tahmin etmeyeceğimiz kalemlerde bir azap var. Yani biz neyi biliyoruz? Yani çakmağı tutun, elinizi kaç saniye tutuyorsunuz? Bunun tamamen e, bünyemizi kapladığı bir azap var bunun kaç katı olduğunu düşünün. E, Valla ben o ayetleri okuyunca çok korktum yani. Ben e, bayağı tesirinde kalıyorum. E, yani başka ayetlerde var. Derileri yanacaktır diyor. Yeniden, de. Yeniden onlara derileri verecektir. Tekrar e, olacaktır. Yani bilmiyorum birçok azap çeşidi var. E, hiçbiri de hafif değil. Allah korusun bunlardan. İşte naru cehennem demekle de e, cehennem bile vurgusu yapılmıyor. Cehennemin o ateşinle şey yapıyor hani size ateş yeter gibi e, ya bunları anlatırken de şeyden korkuyorum yani o görüyor musunuz bakın kafirler size neler var gibi hani böyle bir karşı tarafa e, Müslümanların övüç halleri var yani bundan da korkuyorum ben çünkü e, yani bir Müslüman başkasının yanmasıyla azap görmesiyle mutlu olmaz. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Peygamber Efendimiz'in e, ümmetiyiz. O her zaman e, bilmiyorlar ki diyordu, değil mi? Mekke'yi fethetmeyi bile geciktirmişti. içinde e, insanlar Müslüman olsun, hani olacak kadar olsun diye falan. Biliyorsunuz o şeyleri. E, o yüzden e, övünç değil ama bir ikazın ve hakikat olan Rabbimin de şeyi var. Cehennemi çok da kötü görmemek lazım. Hani e, hani iki taraflı söylüyorum. Diğer tarafında da şu var. Cehennemi halk eden de Allahu Teala'dır. Demek ki bu kadar bir hak ediş var ki Rabbim de buna hak gördü. Onlara zulm, e, en ufak bir zulüm edilmez derken de zulmün karşılığı nedir? Adalettir. Adalet de işlerin dengeli olmasıdır arkadaşlar. Demek ki insanlar kendileri onu hak ediyorlar. En ufak bir zulüm edilmedi diyor. Hani bunda hani iki taraflı bir e, Müslüman işte kesin cennete girecek de karşı tarafa oh görün bakın size neler olacak gibi hale de girmemek lazım. Cehenneme de ya olur mu böyle azap falan bu kadar da haşa demeyip çünkü o da Allah'ın bir halkı olduğunu da bilmek lazım. İşte Müslüman her zaman bu ifrat ve tefrit arasında sırat-ı müstakimin biliyorsunuz yan tarafında şoseler vardı yolu ortadaydı. Olara kaymadan ortada gitmesi gerekiyor. La da aleyhim feyemud. Yugda bir şeyin kaza olması. Yani kaza ve kader var ya bir şeyin e, hakkında hüküm olarak e, verilmesi manasında bunun edilgeni yani meçhulü olarak ile gelmiş burada. Hüküm verilmez ki yani sistem tarafından bir hüküm e, verilmez ki yani şöyle olmaz ki fe yemud e, ölsünler. Fe yemud feyemutu, affedersin çoğul ölsünler. Meyyit, mevhüt kelimesinden geçiyor. Yani şunu demek istiyor. Bir ahiret sahnesi hatırlıyorum. Orada bir koç getiriliyor yanılmıyorsam. Kesiliyor. Bu ne diye soruyorlar. Bu ölüm diyorlar. Yani ölüm bitiyor cehennem için. Yani ölmek diye bir kavram ee, bitiyor oradaki ölsünler. Şimdi biliyorsunuz bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Bu tarafta dünya evi şeylere kaldıramayanlar ağırlıkları kaldıramayanlar son çare olarak ne yapıyorlar? İntihar, i̇ntihar ediyorlar. Yani ölümü bir e, kurtuluş olarak görüyorlar. E, böyle kanser hastaları var acıya dayanamıyor intihar ediyor. Yani ölüm bir kurtuluş değil mi? E, ya da adam çıkış bulamıyor e, tabancayı aynına dağılıyor. Hatta son zamanlarda medyada çok görüyoruz. Birilerini öldürüyor, en son da kendisini öldürüyor. Neden? E, başına gelecekleri biliyor. Nelerle karşılaşacak? Onu yaşamamak için, yaşamamak için ölüyor. Yani e, ölüm bazen kurtuluş. Bu dünya için. Bu dünya için. Şimdi ahirette de buna benzer bir duygu olacak ki. Çok Ama ya ölelim şundan kurtulalım. kurtulalım yani bir şey. Ama diyor ki öyle bir şey yazılmıyor. Hani yukta derken öyle bir hüküm yok. Yani kural yok. Hani bu tarafa için düşün biraz da anlamın için. Bir kimseye mesela 80 yaşında öleceği yazılmıştır. 70 yaşında e, ölmesi ona e, yazılmamıştır. Ama sistem tarafından vardır. Yani daha zamanı eceli gelmediği için ölmemiştir. Ama e, ölüm o kimse için kaza edilmiştir. Yani hüküm vardır ölüm hükmü. Fakat zamanı muallattır. Fakat ahirette cehennemde ölüm diye bir şey yok. Yani ciddi değil mi? Ya devamlı azap ya devamlı mutluluk. Evet, ya devamlı azap ya devamlı mutluluk. Arası yok. Yani C şıkkı yok. Bir Arasat'la ilgili biliyorsunuz bir şey var. E, alimlerin değişik görüşleri var. Ama onun sadece şeyde olacağı söyleniyor. Yani cennete ve cehenneme girecekler belli olup oluncaya kadar ortada arada kalınan bir dönem ya da mekan olarak bildiriliyor. Değişik görüşler var onunla ilgili. Ama ya cennet İyi yani. Ya cehennem. Ama şey var Allah'ın tayin bir zamana kadar da bir ayet var galiba. Atma yanlış kalmadıysa. Yani o azapla alakalı. Bildiğim kadarıyla da bir Ya okullara pek girmek istemiyorum. Biliyorsunuz girdik biraz kaldıramayanlar oldu o ayetleri. Anlayıp anlayamayıp kaldıranlar oldu. Ben o yüzden hani çok fazla şeye girmek istemiyorum. Ama yani cennet ve cehennem hayatının sonsuz olduğum ama cennet ve cehennemin sonlu olduğuyla ilgili ayetler var. Bunları zamanında sizle paylaşmıştım. E, girmek istemiyorum o konuya ama zaten buraya yıllardır devam edenler onun ne olduğunu e, biliyorlar. Sadece şu ipucu vereyim. Baki olan sadece Allah'ın zatıdır. Mahlukat ismi ne olursa olsun sonludur. Bunun bilinmesi kafi aslında. Evet. Ölmezler. Bir şey daha söylüyor. وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ Haffe, hafif kelimesi buradan geliyor. Hafifletilmez ki, yine burada meçhul gelmiş Gayhan Bey. Hafifletilmez ki onlardan, مِنْ ha Azaplarından min bile, yani azaplarından küçük bir parça bile e, hafifletilmez. Ee, yani oradaki dendan eki oluyor ee, büyük bir parçadan küçük bir cüz'ü ifade ediyor yani şu bile hafifletilmez yani genelini e, düşünün e, diye bir e, ifade var bazı kişiler şey yapmışlar yani, ümit, da ümit, olan, ümit kalkıyor. kalkıyor evet ümit kalkıyor yani buradan şimdi şunu söyle bak ilk kısmına diyor e, ölüm yok ölüm yok diyor yani ölerek bile kurtulmayacaklar Ka geriye kalan ne azap o da, o da hafifletilmeyecek. Yani iki kapı da kapanıyor. Yani, Çünkü daha evvelden şey yapmışlar. Acaba azap hafifletilir mi, hafifletilmez mi diye bir şey yapmışlar. Hani burada küçük bir kısmı bile hafifletilmez babında. Bir ayet vardı. Evet İsra suresi 97'de onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız hani bu tereddüt etmişler ya acaba burada hani hafifletilmeye şey mi vardı ya ayet mi, işaret mi vardı diye şey yapmışlar da bunun karşılığı olarak da İsra 97'de işte ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız gibi de bir ifadeyle o kapıda kapanıyor. Aman yarabbim Allah korusun. Kezalik Kezalik ne demek biliyor musunuz? İşte böyle demek. Hani Türkçe de konuşur, ya işte böyle. Bakın sadece iki misal veriliyor. Ee, ölümün olmayacağı ve azabın hafif geçirmeyeceği yani yeter diyor bunu anlaman için. Ya gördünüz mü kezalik işte böyle neczi biz ceza veririz <gülüyor> külle kefur. Kefur e, kafirin çoğulu e, yani onu e, çoğul değil yani böyle o ameli çokça işleyen e, manasında Aynı zamanda işte biz her nankörü, buraya nankör olarak geçmiş, böyle cezalanırız. Yani her kafiri böyle cezalanırız. Sanki nankör çok yakışmıyor değil mi? Evet. Yani şükrün zıttı da kafirlik. Türkçe'ye nankör olarak geçmiş ama burada sanki nankör çok Aynen. uymuyor. Aynen. Ona da baktım. Yani neresinden nankörlük olacak? Yukarılara doğru, geriye doğru gittim ama bu ancak şu olabilir nankörlük. Kur'an nimetine nankörlük olabilir. Yani yukarıda kur, kitabı şey yaptık ya varis olarak verdik. Hani Fahri Bey'in dediği gibi reddi Miras. mirası belki nankörlük olarak burada algılayabiliyoruz ama hani gerçeği reddetmek olarak belki daha çok ifade edilebilir. Devam edelim ayete. Konuşulacak şeyler var. Yalnız orada bir şey dikkatimi çekiyor. Külle kefur diyor. Her nankörü diyor. Hak etmeyen demek istiyor herhalde hocam orada. Hak etmeyen. Hak etmeyen derken? Bu nankör kelimesi buradaki kafirin <gülüyor> nankörü de gelince burada bence yukarıdaki belirtilenleri hak etmeyenleri. Ha yukarıdakileri hak etmeyenleri doğru ama külle diyor bir de. Her. Hepsi. Yani istisna yok diyor. Yani zannetmeyin ki küfür denilen eylem şey kalacaktır. Ee, cezasız kalacak. Yani her türlü... Cehenneme girmeyin diyor. Küfür. Orada. Evet yani <gülüyor> ya yani bir şekilde diyor cehenneme girmeyin. Evet. Bak ben sokmayayım değil. Cehenneme girmeyin bir şekilde. Çünkü bir ayeti hatırlıyor musunuz? O bizi etkilemişti. Söylemiş miydim bilmiyorum. Ancak Müslümanlar olarak ölün diyor. Evet. Çok ilginç geliyor bana bu ayet. Büyük umut var orada. Yani bak yani tövbesler, yani bunu bir insan dese şöyle der ya bak seni ben bile kurtaramam. Yani ancak Müslüman olarak öl bak seni ben bile kurtaramam. kendi akrabanıza falan dediğinizi düşünün değil mi? Yani sistemin sahibi olan Allah diyor ki Müslümanlar olarak ölün. Zaten bunu Müslümanlara söylüyor ya çok ilginç. Yani o yüzden ben bir ara şey yaptım hani duaların sonunda hüsnü hatime diyorlar. Bünce hatim bünce son, bünce son. son demek yani bir yani. dizi var. Feteha açmak açıldıktan sonra bir silsile devam ediyor. Zincir devam ediyor. Onun bitişi hatimdir. Evet. E, kapatarak bitirmek yani. Hüsnü hatime ederken de son anda da. nefesini güzel. verirken güzel olarak gitme. Yani güzel kapanış. Yani kendi kitabını yazıyorsun ya oynuyorsun. O diziyi kapatırken de güzel şey yapmak. Hatta Evliyaullah korkmuş. Yani demişler ki işte sen mi hayırlısın ben mi hayırlıyım. Abdülkadir Gelen Hazretleri'ne de galiba bir kafir soruyor bunu. Yarın gel cevap vereyim diyor. Yarın tamam diyor. Gidiyor bir bakıyor ki evde kalabalık var şey falan ıı, ne olmuş ee, ağlayanlar var figan edenler var şey yapanlar var ee, ben diyor şeyde e, Abdülkadir Geylani efendiyle görüşecektim diyor e diyor vefat etti yani o vefat ediş şeyine kadar e, ben senden hayırlıyım demiyor e, Müslüman olarak biliyor yani Müslümanlığın e, kafelikten üstün olduğu anlamında değil bu şahsi olarak yani e, o zaman bizim çok daha dikkat etmiyor. Böyle son ana kadar e, iş devam ediyor. Fakat müjdemiz şu ki, Peygamber'in hadisi var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle olursunuz diye yani, müjdeli bir şey var. Bir de şunu çok şey yapıyorum. Biraz sonra gelecek ayetle de alakalı. Ona da hafif bir geçiş olsun gibi. Bir hadisi kutsi duymuştum. Allah gençliğinde kendisini unutmayanı yaşlığında da o unutmaz. Yani bir şeylere ne kadar erken başlanırsa, evet. bunun da şeyi yani Hüsnü Hatme'de de Allah'ın orada ekstra bir yardım olacağında müjdesi bu. Ee, bu söze ilişkin bu çağrışımlar yaptı bana bunu söylemek istedim. Devam edelim. <gülüyor> Onlar yastari hune yastari hune fiha. Orada feryat ederler. Ee, bu fiil Sarı hafi acıdan dolayı bağırmak manasına geliyormuş. Feryat fidan etmek manasına geliyormuş. E, oradaki Arapça bilenlere hitap edeyim. Tı harfi de bunun mübalasıymış Yani oldukça fazla yapıyorlar e, manasında bunu. E, neden? Azap hafifletilmiyor yani. Of. Ve bir şey diyorlarmış bakın. Yani... Ee, aslında şöyle de olabilir bu. Feryat ederek bağırıyorlar ve dile getiriyorlar. Yani şöyle diyorlar değil. Bak orada galu dese e, daha farklı olur. Fakat şöyle e, bağırıyorlar. Feryat ederek şunu diyorlar. Yani şöyle. Şimdi ateş yanıyor yanıyor da keyfinden. Yarabbi bize şöyle şöyle olsa şöyle olsa değil. Bu rahat burada derseniz. Hmm. Ama alttan e, o sıcak e, gelirken sağdan soldan da oradan o ses tonu ile... Aman ya Rabbi şöyle yap. Yani imdatla e, bir bağırış bu. Acıyla feryat. Feryat ederken de şunu söylüyorlar. Rabbena. Çok ilginç değil mi? Rabbena diyorlar. Ey bizim Rabbımız. Anlıyorlar her şeyi. Yeryüzünde inkar vardı. Yok. Yani güya yok. Ee, şeyle. Ama burada Rabbena diyorlar. Bakın bir de bizim Rabbımız diyorlar. İlginç. Yukarıda da cennet tehdidi 34. ayette İnne Rabbena diyor. İkisi de Rab diyor. Peki hangi Rab bu? Birisi cennetse ikram ediyor, birisi cehennemde ikram ediyor. Alemlerin Rabbi olan aynı Rab. Fakat Rab'ı daha evvel konuşmuştum. Sen Rab olarak hangi duygularla, düşüncelerle, imanla e, yöneliyorsan senin Rab' ne oluyor? Yani e, put da senin Rab' bun olabilir. Yani bir hadis-i kutsi var biliyor musunuz? Allah kişinin zannı üzerindedir diye. Sen o zan üzerine nasıl yönleniyorsan senin Rabb'ı ne oluyor? Yani Rabb bir tane alemlerin Rabb'ı. Fakat senin yöneliş çeşidin kaliten farklı oluyor. Ki mesela maneviyatta şu bir şey var da kendindeki esma terkiplerince anladığın kadarıyla bile yönlendiğinde yine eksiklerin olabiliyor. Yani bir hakikat olan Allah var, hak olan Allah var, bütün esmaların kaynağı olan Allah var. Bir de senin kendindeki esma tertibiyle yani imanının hmm. miktarınca yöneldiğin Rab var. Bunların hepsi farklı. Ee, e, insandan beklenen ne? İşte biz bu dünyaya biraz sonra hmm. ayette gelecek. Bu dünyaya niye geldiysen işte o Rab kavramını doğru bir şekilde genişletmek ki doğru bir şekilde yönelebilirsin. Hatta galiba da, ne diyordu Rabbim? Ben sizin Allah'ınız mıyım diye sormuyordu. Hmm. Ben, e, ben efendim, Pardon Allah'ınız değil miyim? sormuyordu. Ben sizin Rabbiniz evet, değil de. miyim diye soruyordu. Yani neye yöneliyorsunuz? Evet. Rabb konusuna da burada bir özellikle bir şey yapmak istedim. İşte Rabbena diyorlar. Evet. Ey bizim Rabbimiz tabi idrakla bunu diyorlar. Ne diyorlar? Ehricne. Evet, evet. <gülüyor> e bizi ihraç et. Çıkar. Huruc ettir. <gülüyor> Ne'mel. Yani aslında şöyle. Çıkar ki işleyelim yapalım ne yapalım salihen salih amel işleyelim diye ifadeleri var burada. Bu size ilginç geldi mi? Çıkarılınca ne olacağını düşünüyorlar. Yani neyi umut ediyorlar burada Ya yani bizi çıkar da cennete gidelim demiyorlar bakın. Bekleyin, yani, çıkma, yani azabın hafifletileceğini de biliyorlar. Sanki sistemde geriye dönelim diyorlar. Evet. Yeni baştan yani baştan yani baştan. yeniden bize bir fırsat var, ikinci bir e, şans var diyorlar. Çünkü cehennem kapı, e, cennet kapılarının kapandığını biliyorlar. Daha başka bir ifadeyle cehennem kapılarının çıkılmamak üzere kapandığını biliyorlar. Hani çok büyük bir korku anından bahsetmiştik ya cehennemin kapılarının bir daha açılmamak üzere kapanması. Yani bütün evet. e, cennet ehli ama yine de bir ceza görenlerin de çıktıktan sonra diye bir görüş vardı. Çıkalım da salih amel işleyelim. Bakın ilginç bir ifade de söyleyeceğim. Gayre, yani şunun gayrısı. Ellezine künne na'mel. Bizim işlediğimizden galirisını, farklısını, başkasını işlemek üzere. Evet. Burada şeyde bir tefsirde güzel bir yorum vardı. Demek ki diyor, diyorlar ki şu idraka varıyorlar. Evet. Dünyada işledikleri salih değildi. Bunun farkına varıyorlar. Ama yine aynı yerde diyor ki aynı şekilde bir ifadeyle de şunu diyor. Demek ki işlerken onu salih zannediyorlardı. İşin bu Bakara suresinin ilk ayetlerinde var. Ee, ya yani onlara e, bozgunculuk çıkarmayın, müfsitlik etmeyin dediğim de olur mu ya biz ıslah edicileriz diyor. <gülüyor> yani yaptıklarını doğru zannediyorlar. Hatta başka bir ayette hatırlayamadım şimdi. Onlar yaptıklarının doğru olduğuna dair yemin ederler diyor. Yani salih zannediyorlar onları yaptıklarını Yani şeytan onlara amellerini e, süslü gösteriyor. Ee, bunun e, ifadesi var. Herkes için var yalnız hocam. Efendim? Herkes için bu olay. Herkes bu hatayı. Allah'ın şahiliyimize verir. Yani ya biliyor. bakın zaten ben şunu ben anladım. Bakın ben. orada hani külle kefur diyor ya evet. bütün kafirleri. Yani aslında şunu demek istiyor. Bütün kafir amel işleyenlerin yeri burası aslında evet. diyor. Ama Allah'ın rahmetiyle hani yukarıda diyordu ya ayette onlar nefislerine zalimdir der diyordu ya onlar yırtıyor. Allah'ın Müslüman olma ikramı gerçekten büyük. Yani şurada diyor ki Zalike huvel fablül kebir diyor ya 32. ayette. Yani gerçekten büyük bir lütf. Yani kebir ne demek yani Allah kebir diyor yani. Ee, ama onun hakikati e, orada. Bir şey var birkaç ayet var onu şey yapmak istiyorum. E, Secde suresi 12'de şu var benzer ayetler var onları da söylemek istiyorum. O günahkarları Rablerin huzurunda başlarını önlerine eğmiş halde bir görsen Ya Rabbi gördük ve işittik derler. Çok ilginç ya. Bakın hmm. Normalde ayetlerde semi öncedir, basir sonradır. Yani önce işitme fiilidir sonra görme fiildir. Bak burada gördük ve işittik diyor. Çünkü ahirette sistem farklı e, işliyor şeyin Gördük ve işittik derler. E, bunu secde suresinde işlemiştik zaten. 3 ya da 4 sene evvel. Ne kadar olmuş ya Allah Allah. Artık şeksiz şüphesiz iman etmiş bulunuyoruz. Yakinen yani. Yakin orada var. Şimdi bizi geri gönder de salih ameller yapalım. Benzer bir ayet. Bir tane daha var. Ateşin karşısına getirildiklerinde onların halini bir görsen... O zaman ne olurdu dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamayıp bak işte bu yalanlamayı kafirin burada açıklaması var ayetleri yalanlama olarak değerlendiriyor. Müminlerden olsaydık diyecekler. Bu Enam 27 idi. Bir tane daha var birkaç ayet daha var. Müminin yüzde de var. Onların her birine ölüm geldiğinde Rabbim beni geri döndü Belki geride bıraktıklarımla salih amel işlerim. Asla bu onun söylemiş olduğu bir sözden ibarettir. Onların önünde de diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Allah Allah diriltilecekleri güne kadar. Çok ilginç bakın bu ayet var ya. E, e, kendi ölümüyle daha bakın 2. sura 3 de değil bu. Ölüm anındaki. Bakın hani ölüm anında anında ölüyor falan bir şey yok deniyor ya. Bakın bu çok ilginç bir ifade. Bu ayeti iyi oldu denk geldi. Kullanırız daha sonra. Onların her birine 99, 99'da var mı? Evet. 99 ve yüzde, değil mi? İkisi beraber bu. 99'u okuyayım. 99 yok orada. Orada okuyayım bir. 100'ü vermiş buradan. 99. Nihayet onlardan birini ölüp gelin ölüp Pardon ölüm gelip çarptığında Rabbim der beni geri gönder. Bakın ölüm geldiğinde bu. Yani daha o zaman bile idrak varmış. Ölüm anında. Ölüm anında. Yani işte bakın imanlı olmanın faydası burada. Kafir onu anında bitti gözüküyor. Kabir azabı değil de mi? İşte yani, yani e, yok kabir azabı yok, zavrı, zavrı de. zavrı yok demiyorum. Bu ayete göre değil. Yani ölüm anında daha canı alınırken Buna tasavvufta sekeret hali deniyor ya kaza hal deniyor yani sekerel mev e, Seker deniyor yani e, perde kalkıyor gördükleriyle bu yanılmıyorsan Kıyamet suresinde var bunun şeylere siz göremezseniz biz onlara sizden daha yakınız diyor yani bizim göremediğimiz, pe, hani genelde yatalak olanlarda falan bu şahit oluyorlar işte ya gözünü bir yere dikti şunu yaptı bunu yaptı falan diye ama e, bunun sadece böyle olmadığıyla şöyle bir delil var. Adam bir anda bomba patlıyor ölüyor. Ya bunları yaşamıyor mu? Yani mümin 99'daki şeyi yaşamıyor mu? Zaman bizim göre değil. Tabii, Zaman algısı farklı. Belki orada bir yıl süren bir saniyenin içerisinde bir yaşam süreci var. Onu biz algılamıyoruz. Yani farklı bir boyuta geçiliyor oradan. Ama bu da ilginç oldu. Yani sadece bunu cehennemde demiyorlar. Demek ki üç yerde diyorlar. Bir, ölüm anında. İki, daha cehenneme atılmadan başlarına geleceklerin ne olduğunu bilerek. Üç de cehennemdeyken azabı gördüklerinde... Ee, bunları e, diyorlar. Ee, teşekkür ederim. Burada e, başka bir ayet var. 6. E, Enam suresi 27 var. Onu okumak istiyorum. 27-28 Ateşin karşısında durdurulup da ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsaydık diyorduk ya 27. Bunu keşke bu kitaptan okudum 28'i de e, söyleseydi. Bir saniye. 28'i mi? 28'i. Hayır. Hayır. Bu daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerde, bak bunu Rabbim diyor, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Evet. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Evet. Bakın bu çok, ben bunu yıllar evvel duymuştum, çok şaşırmıştım. Göründüğü halde orada. Kenan gene sürgelse aynı şeyi yapıyorlar. Evet. Derler ki hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz daha diriltilecek de değiliz. görüyor musun? Görüyor musunuz? Dünyada derken bunu diyorlar. Öldürüyorlar, tekrar geri geliyorlar, yine aynı şeyi yapıyorlar. Allah için her şey şimdiki zaman zaten her şeyi görüyor. İnanamıyorum. Ne der Çok olay Evet. Bu ilginç gelmedi mi size? Yani nasıl bir içimizde mekanizma varsa ölüyoruz. O kadar olağanüstü şeyi görüyoruz. Allah dünyaya döndürüyor. Ne beklenir o kişiden? Ne beklenir? Ya başını secdeden kaldırmaması beklenir değil mi? Takva liderlerinin önde olması beklenir. Yani evliyalı olması beklenir. Çünkü o idrakta giren nasıl bir yaşantıya giriyor? Allahu Teala diyor, hayır diyor. Yine geri dönecekler. Azap Yani bu çok o, olağanüstü bir şey ya. Olağanüstü kötü bir şey peygamber mucizelerinden sonraki gibi. Ki yani e, ve dünyada da bunun numuneleri var. İşte peygamber mucizeleri var. <gülüyor> Alemi görüyorlar. Sonra puta tapıyorlar. Ya da bambaşka e, şeyler oluyor. Yani geçen işte Bakara suresinde şey yaptık. E, Bakara'ya bir ineği kesin diyor. E, bir et parçasıyla daha evvel öldürülmüş olan birisine vuruyor, Canlanıyor. Şok değil mi? Ve benim katilim şudur diyor. Ayetin devamında diyor ki sonra tekrar kalpleri katılaştı diyor. Ya sen bu kadar şoklayıcı bir olay yaşa, ondan sonra kalplerin katılarsın. Yani daha bırakın böyle olağanüstü öbür taraftan bu tarafa gelmeyi. E, olağanüstü şeyler var. E, aynı zamanda şu olmuyor mu? Adam ölüm tehlikesi geçiriyor. Tamam tamam ya Rabbi diyor ben şey yapacağım diyor. Dünyaya geliyor yine lay yaşıyor layım yaşıyor. Yani, o da gir bir şekilde geri döndürülmek. Uçak evet. Yani ameliyata girecek, biraz sonra film kopacak değil mi? Ee, ne dualar ediyor ya Rabbi ben geri dönünce ameliyat bitiyor. Eskisi devam ediyor. Yani illa böyle olağanüstü cehennemde cehennemden çıkarıp tekrar dünyaya döndürülmesine bile gerek yok. Biz yaşıyoruz bunları. Çok, daha ben söyleyeyim de söylüyorum. Sıkıntı yaşıyoruz. İlla çok büyük bir şey olması lazım. Aman ya Rabbi beni şundan kurtarıp şöyle yapacağım, böyle yapacağım gidiyor. Yine lay, lay Ve bu da yeniden diriltilmek aslında. Ama gemindeki ozlar gibi de. Evet. Sahile çıkarıldığını, sahile gidersiniz, Evet. Yani gemiye çıkarılan da aynı şekilde. Yani her şeyde. Deprem şey de, de aynı şekilde. Deprem de aynı şekilde. Yani şunu demek istiyorum, çok büyük olağanüstülüğe de gerek yok. Daha yaşarken bunun böyle olduğunun e, ispatı var. Ya, Çünkü yani, biz sözlerde ya size söylemiştim. Hayatta en kolay şey nasihat vermekmiş. Evet. En zor şey de değişmekmiş. Yani bu değişim nefis neyse e, Onlar oluyor Zaten bunun nefisle ilgili olduğunda Bakayım nasip olursa e, Devam edeceğiz Ben vallahi e, bastırı giderim 4-5 ayet Okurdum diyorum ama burada farklı oluyor Ya yani Şuraya geldiğinizde her şey bir çağrışım yapıyor Sizin e, pozitif elektriğinizle Kafanızda gelenler de benim ağzıma geliyor Allah'ın el mucib esması dolayısıyla Dolayısıyla genişliyor Devam edelim <gülüyor> Buraya çok sevmiştim ben Evvelam Nuam Mir ma yetezekker, yetezekkeru fihi, men tezekker. Evvelam Nuam Mir Kum, size ömür vermedik mi? Şimdi Rabbim, yani bunlar diyor ya, Rabbimiz karşılık veriyor. Yani siz böyle böyle diyorsunuz ama biz size bir ömür vermedik mi? Ne yapacak kadar, yetezekker edecek kadar, tezekkür edecek kadar. Yani düşünüp. Öğüt alacak kadar bir ömür vermedik mi size? Mentezeker düşünen için. Ben bunu şeye çok düşünmüştüm arkadaşlar. Yani e, bir ömrü niye veriliyor? Niye 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl birisinin öyle birisinin öyle? Sonra şeyi düşündüm çok şaşırmıştım. Ee, i̇lk zaman e, peygamberlerinin kavimlerinin ömürleri çok fazla 500 yıl 1000 yıl gibi değil mi? Bunlar ayetlerle sahip. Hazreti Adem ve Nuh Aleyhisselam'ın ömrüleriyle ilgili okumuştuk o ayetleri hatırlarsınız. E neden? Ee, ahir zamandaki bir kişinin ömrü 60-70-80 yıl civarı ortalamasını söyleyeyim. Çok düşünmüştüm. Yani bu bir haksızlık değil mi? Hasta, Hazreti Adem mi olacak? Nuh mu olacaktı? Bu haber veriliyor da. Ne? 60-70 yıl mı? E ben diyor secde o kadar kısa mı? Ben secdeden başımı kaldırmazdım diyor. <gülüyor> yani e, ilginç. E, şöyle bir cevap geldi. Yani arkadaşlarla da konuştuk şeyi yaptık. Bakın onların kendi seyri sülüplarını kendi e, hikayelerini, kendi yapmaları gerekenlerini, e, kendi nefsani tekamüllerini birçok şey söyleyebiliriz. Halledebilmeleri için o kadar zaman gerekiyordu. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesiyle beraber, bunu konuştuk sizde, toplam aklın, idrakın, imanın artması sebebiyle, Ömür kısaldı. Çünkü yeter artık. Yani daha kısa bir zaman diliminde ki insanın kendisinden beklenenini yapabilmesi imkan dahilinde artık. Öncekinin zamanlarda bu kadar kuvvetli değildi. Mesela bunun ispatı şu. Şu an bariz bir şekilde derin anlamları söylemiyorum. Puta tapanlar mı? Yok. Yok ve ben <gülüyor> aptallık gibi hani daha gizli putlara ilah olarak etme var o ayrı o devam ediyor fıtrattaki yanlışlık zaten insanların yanlışa yönlenmesi daha doğrusu ama toplam akıl değişti dolayısıyla tezekkür etme şansımız kısaldı artık yani daha kısa bir zamanda olayları çözüp insanından beklenenin yapılabilmesi artık imkan dahilinde iletişim kanalları da artmasıyla birçok şey İletişim kanalları da arttı, akıl da yani. arttı. Rabbim diyor ki, ben ahir zamanda ilmimi öyle bir neşredeceğim ki diyor. Şu an bizim cep telefonuyla yaptıklarımızı eskiden Evliya keramet olarak yapıyordu. Tari mekanla gidiyorlardı Mekke'ye, tamam bunlar belki üç buçuk saniyede gidiyorlar, biz üç buçuk saatte gidiyoruz ama yine aynı keramet gibi. Avucunun içinden Evliya Allah'ın kabeyi seyrettiği söylenir. E biz de avucumuzun içindeki cep telefonundan canlı olarak seyrediyoruz. E, televizyondaki şu an filmlerdeki bilim kurgu sahnelerinden ahiretle ilgili kafamızda tahayyüller olabiliyor. Eski devrin böyle bir şansı yoktu. Bütün bunlar şu anki dönemin hem avantajı hem dezavantajı. Avantaj şöyle ki sen e, o tezekkür şansını zikretme, tefekkür etme e, ve doğruyu bulma şansını iyi kullanırsan çok daha ötelere gidersin. Bir de Ümmedi Muhammed, Muhammedi olma avantajı torpili de var. Bunlar da ihtimali de çok Aynı şekilde ne kadar imkan bu olumluysa olumsuza gitme şansında o kadar fazla tabii ki. İşte burada size düşünecek bir kimsenin onun hakkında düşüneceği kadar ömür vermedik mi de Allahu Teala'nın haşa rastgele ömür biçmediği bunun belirli bir kural kaidelere bağlı olduğu ve beklentiyle ilgili bir şey. Yani insan başı boş yaratılacağını mı zannediyor diyor. İnsan başı boş yaratılacağını mı zannediyor. Pardon, affedersiniz. bırakılacağını mı zannediyor diyor Haitikerimede. Demek ki bizde hem Allah tarafından hem Allah'ın sistemindeki unsurlar tarafından bir gözlem var. Bununla ilgili bir şey. Mesela Peygamber Efendimizin vefatı neyle alakalıydı? Bunu bilmeniz lazım. Hazreti Ebubekir ağlıyor ya bir ayet tecelli olduğunda. Ben size dinimi tamam. ikmal ettirdim diyor. Tamam. Hazreti evet. Ebubekir hüngür hüngür ağlıyor. Ya yani niye ağlıyorsun işte Allah müjde veriyor diyor. Anlamıyorsunuz diyor. Resulun görevi bitti diyor. Vay, vahiy, hocam. vahiy kesiliyor yani Peygamberinizin görevi var. Bitti. Ya Rabbim onu bir an evvel yanına almak istiyordu Hani romantik bir ifade de şöyleydi. Görevi bitti onun. E, siz bizim için de geçerli. Yani beklenti var. Hadi yap, hadi yap, hadi yapsana. Hadi az kaldı. Devam et. Yani Allahu Teala mümin kullarına rahmetle, rahim esması var. İşte bununla ilgili bir ömür süreci var. Çok konuşuruz ama e, bitirelim ayeti. Ve ca'ekum nezir. Bak bu çok ilginç. Ve ca'ekum nezir. Ondan sonra e, size yetecek kadar ömür demiyor. Önce insanın kendi aklıyla e, tezekkür etmesi gerekliliği vurgusu var. Ondan sonra bir de nezirle destekledik diyor. Hani Hanif e, anlatırken, Hanif olayını anlatırken e, değil mi Orkun? Neden bahsettik? Hiçbir kitap, hiçbir destekleyici unsu, peygamber din bile olmasa kişinin fıtratında... Doğru hak sistemi bulacak, Allah'a yönelemeyecek bir sistemi Allah koymuş bizim içerimize. İspat Hazreti İbrahim. Hiçbir din yok, kitap yok. Bir de tam tersiyle e, negatif şartta olumsuz dezavantajlı şartlar var. Buna rağmen El Halil ünvanını alabilecek bir düşünme iman yoluna giriyor. İşte o yüzden birinci bu. Üstüne üstlük bir de nezir gelmiş. Nezir de demek uyarıcı. Kim bu? Birinci anlamda kim bu nezir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı. Çünkü yani burada varis olanlardan bahset için. Önceki kavimler için ne? bu oh, ayeti aynı zamanda Peygamber Efendimiz'de önceki kavimler için de. Yani onlar da cehenneme girecek var. Onların da kendi peygamberlere. İkinci manada ne? Kur'an olabilir. Kur'an olabilir. Başka? Uyarıcı ne olabilir? Alimler. İhtiyarlık. Alimler şu Bir de doğal işaretler. Yani ihtiyarlık. Ölüm. <gülüyor> Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Beyaz saç, Beyaz saç gelince e, tuttuğu görevli, her gün ölümü hatırlatacak şeyi gönderiyor. Niye? Art evet. Artık hatırlatıyor diyor bunlar. Yaşadıklarımız. Yani ben 40 yaşlara geldim. Ben hep öyle gidecek zannediyorum. Bir iki işaret, bir iki işaret. Ya diyorum ki ne bu? E, hatırlatıyor Rabbim. Yani şeylere. Evet. E, Hatırlıyor. Bu arada bir hikaye duydum. İlk saçları beyazlayan kimse Hazreti İbrahim'miş. Saçı ve sakalına düşen. Ya Rabbi bu ne demiş? O demiş ki ee, ölümü hatırlatıcı ama benim mümin kullarıma verdiğim bir ikram. Ölse artır demiş Ya Rabbi. Hani bizim olumsuzluk olarak gördüğümüz var ya Allah'ın hoşuna giden. Hatta bir hadiste diyor ki saçı sakalı ağarmayan ihtiyara eleştiri var o hadiste. Hangi ifade var onu bilmiyorum. Rabbimin hoşluklu konumunda değil. Ee, yani ne diyor peygamber Efendimiz? Benuhut suresi yaşlandırdı diyor. Orada saçına ya sakallarına ak düşmüş. Beyazlıklar düşmüş. Ee, yani işte bu bir nezir aynaya baktığında uyarıcı gelmedi mi? Ee, başkasının kabrine gidiyorsun, celazesine gidiyorsun uyarıcı. Ee, mevsimlerin geçmesi uyarıcı. Ee, gecenin gündüzün takip etmesi uyarıcı. Yani bunların hepsi, hepsi, hepsi, hepsi bir uyarıcı. Hem bizzatî dini unsurlar hem de Allah'ın sisteme koyduğu okumakla bakacağımız uyarıcılar hepsi bunların şey ölüm ediyor uyarıcı da gelmedi mi? aa fediyor Teala ee, evet geldi yani inkar edilecek bir şey yok bu kadar ömür verdik bu kadar da uyarıcı geldi artık sen bunu hak ettin fezuku tadın fe ma lizzalimine min nasir Artık zalimlere yoktur. Ne yoktur? Nasir olan yani yardımcılardan da hiçbir şey yoktur. Burada yardım edecekten ziyade bu Arapçada nasara kelimesi bir savaş gibi unsurlarda olağanüstü bir destek manasına geliyor. Yani dünya şeyde düşünürüz zafer. Hani, İzâ câ'e asrullahi vel diyor. Ya, orada Allah'ın Fetih yardımı gelince yani Fethetmeye yönelik bir şey normal güncelik Arapçada bundan sara fiili yani yardım etme Fiili bu şekilde kullanılmıyor ee, Başka e, ifadeler kullanılıyor mesela muavin Kelimesi de Türkçe'ye gelmiş olan kelimeler Kullanılıyor ama bu kullanılmıyor Yani sizde oradan kurtarabilecek Anlamında yardımcı bu da e, Yoktur e, ifadesi. Burada. Burada da ilginç zalim gelmiş. gördünüz mü? Zalim ifadesi. yukarılarda kafir ifadesi geçiyordu. Burada da zalim, e, zalim diyor. Liz zalimliğine. Zalimi de üçe şey yapmıştık. Hatırlarsanız. Üç gruptu. Bir, Allah'a zalimlik edenler. Yani Allah hiç kimse incitemez, zarar da veremez ama Allah'ın sistemine e, haksızlık edenler manasında. İkincisi bir insanın başka bir yerine ettiği zulüm, zalimlik, haksızlık anlamında, adaletsizlik anlamında. Üçüncüsü de kişinin kendisine ettiği zulüm. Bu da zaten yukarıdaki ayette geçti, işte burayla da bağlantılı. E, onlardan nefislerine zulmedenler de var diyor. Müslümanı üçe ayırmış. E, nefislerine zulmedenler diyor. İkincisi neydi? Vasat olanlar, orta yolda gidenler. Üçüncüsü de e, ilericiler, sabitler, bunlar bu üçü. Bakın orada kendi nefsine zalim eden Müslümanların bir şekilde cennete gireceği, Allah'ın af ve mağfiretiyle şefaatü olabilir bu girebileceği ama zalimler için diyor ya burada da kurtulamayacak zalimler içinde artık bir yardımcı olmayacağının göstergesi. Burada zalim derken de Rabbim şunu söylüyor. Ben onları cehenneme atmadım. Onlar kendileri gittiler. Çünkü zulmediyorlardır. E, manasında da burada Allah, bir Allah, ifade var. Allah'ı edenden daha zalim Evet. Allah'ı inkar edenden de daha zalim kim olabilir? Yani sisteme haksızlık ediyor, Allah'a haksızlık ediliyor. Yani bu kadar e, olağanüstü şey var. Vaktimiz var mı? Zulüm çok kapsamlı bir şey zaten. Biz zulmü sadece böyle fiziki olarak görüyoruz. Birini eziyet etmek bilmem ne yapalım. Kapsamlı esasında. Yani bazı de biz kabul etmedi biz hataya düşüyoruz. Evet. Bilmiyoruz yani detayını fazla. Tabii, evet. de, bilmek tabii. istemiyorum. Yani nefsimize zulm yaptığımızı bilmek nereden biliyoruz ki? Kitap öğretiyor Bilmiyorum. bize yani o şeyiyle. Hadi bir o, şu ayete de biraz girelim. Tam okuyamayacağız ama en azından geçiş olur. Evet. 38. Bismillah. İnne Allahe alimul gaybu ve semavatu vel, vel artı. Aliinde zaten sudur müthiş bu yukarı öyle bir açıklıyor ki Halbuki 37'nin sonucunda e, huku işareti konmuş aynı işareti ama bence direkt alakalı bulunan e, Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilendir diyor E şimdi yukarıda sanki konu bitmiş yeni bir konu başlıyor gibi ama ben bunu nereye bulmuyorsun bak ne diyor inni ha zaten sudur Allah sadırlar da olanı bilendir diyor. E şimdi bu ayetin arkasına niye gelmiş bu? Bak yukarıda ne diyor? E şey pardon Enam suresinde vardı ya hani okuduk e, 27'de biz onları geri döndürsek diyor. Tekrar aynısını yapacaklardı. Burada diyor ki Allah onların sadrında olanı da bilir diyor. İkisini birleştirdiğimizde şu çıkıyor. Demek ki insana o amelleri yaptıran kişinin sadrında olan şey bu biz bunu manen biliyoruz ki ve ayetlerden de biliyoruz. O onun nefsi. Nereden biliyoruz? Fahri Bey'in çok sevdiği bir ayet. Bakara 284'te diyor ki siz diyor nefislerinizdekini gizleseniz de çok açığa çıkarsanız da Allah onunla sizi hesaba çekecektir. Allah dilediğini örter diyor. Demek ki bu Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir derken ve satırlarda olanı da bilendir derken niyet üzerine nefis üzerine insanın neden dolayı hata yaptığının da burada bize işaretini veriyor. Biz hiç Demek ki bu kadar Allah hakikatleri üzerine örten nefis kaynaklı bizim tercihlerimiz anınız buraya bakın nefis kaynaklı bizim tercihlerimiz bunu yanlış tezekkür etmemiş. Tezekkür eden nefis değil ki. Tezekkür eden ne? Akıl biziz. Biz nefsimizden sorumluyuz. Onların da bu sadırda olanları bilicidir derken de hangi mekanizmalarla bunların işlediğinin bir göstergese O yüzden Müslüman'a gerekli olan o sadrındaki mekanizmayı yani nefsini bilip ona göre davranması, hakikatleri anlaması bir kere Allah'ın kendi içine koyduğu hidayet mekanizmalarıyla gerçeği anlayıp kendisinden bu dünyaya indirilmesinin sebebi olan beklentiyi karşılayacak zihinsel hamlelerde bulunması bir de Allah'ın gönderdiği ekstra destek olan hidayet unsurlarına tabi olması ya kitap önünde her şey açık ya Peygamberimiz hadisleri sanki yaşıyor gibi açık bütün bunlarla da dikkat edip de en büyük azap olan cehennem ateşi hem maddi azap hem Allah'tan uzak kalmak olan manevi azaptan o içime ateş düştü de onu ifade etmiş nardan e, uzak olmasına gayret etmek çünkü öbür taraftaki ikramla düşünürsek ki en büyük ikram olan Allah kendiyle ikram ediyor Allah kendiyle ikram ediyor Allah kendiyle ikram ediyor bunun yanındaki diğerleri ne kadar azapsiz düşünün. Buna düşmekten bizleri kursun. Allah bizleri Müslüman ancak Müslüman olarak can verenlerden eylesin. Bunun içinde gayretli olanlardan eylesin. Bizim gayretimiz bir yere kadar. Allah da bize ledünke rahmetiyle katında rahmetiyle desteklesin. Sadakallahü azim ve ahiru dava uhum enel hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha